Seferler alabildiğine uzar. Gidiş gelişler hiçbir düzene sığmaz. Bu yüzden ve daha başka nedenlerden ötürü mobidik üstüne şunun bunun vereceği haberlerin balinacıların geniş dünyasında yayılması uzun süre gerektiren bir şeydi. Gerçi birçok gemici falan filan yerde şu ya da bu mevsimde büyüklüğü ve azgınlığı bakımından eşi görülmedik bir ispermeçet balinasına rastladıklarını, bu balinanın avcıları perişan ettikten sonra savuşup gittiğini söylemişlerdi. Ama... Son yıllarda balina avında öyle değişik ve sık kazalar olmuş, üstüne yürüyen canavarlar öyle kurnazca ve azgınca davranmışlardı ki, belki de balina avcıları mobidikle farkına varmadan savaşmış, onun doğurduğu korkuyu bir tek balinanın korkunçluğundan çok, genel olarak balina avının tehlikelerine bağlamışlardı. Beyaz balina yüzünden Ahab'ın başına gelen felaketi de çoğu böyle yorumluyordu. Beyaz balinanın sözünü önceden duymuş, ona bir yerde rastlamış olanlarsa, herhangi bir balinayı görmüş gibi sandallarını denize indirip, cesaretle hiç çekinmeden üstüne yürümüşlerdi ilkin. Ama bu saldırış öyle feci kazalara yol açmış, el ve ayak bileklerini incitmekten, kol ve bacak kırmaktan ya da yitirmekten çok daha büyük, öyle yıkımlara, ölümlere mal olmuş ve tüm bunlar birike birike, mobil öyle korkunç bir hale getirmişti ki, beyaz balinanın efsanesi eninde sonunda nice yiğit avcıların gözünü korkutmaya başlamıştı. Balina'yı görenlerin bu korkunç çarpışmalar üstüne anlattıkları gerçek olaylar akla sığmaz çeşitli söylentilerle bütün büyütülmüş, insanı daha da yıldıran bir hal almıştı. Zaten her beklenmedik korkunç olay efsaneler doğurur. Yıldırım çarpmış ağaçta mantarların bitmesi gibi. Kök salmaya yetecek kadar gerçekliği olan her şey karadan çok denizde bol bol söylentiler, kuruntular yaratır. Bu konuda deniz karaya taş çıkardığı gibi balinacılar öteki denizcilerden de daha fazla yayarlar bu korkulu efsaneleri. Çünkü balinacılar hem tüm denizciler gibi boş inançlara kapılan bilgisiz insanlardır, hem de denizde en korkunç, en beklenmedik şeylerle karşılaşırlar. Denizin akla sığmaz yanlarını görmekle kalmaz, onlarla gırtlak gırtlağa cenkleşirler. Ne bir dam, ne bir baca, ne de bunlara benzer sığınacak bir tek yer görmeden, uzak engin denizlerde tek başına dolaşan, binbir kıyıdan geçen, türlü enlemler boylamlar içinde yaşayan balinacı, mesleği dolayısıyla da hayalini masallarla dolduracak olan bereketli etkilerin altındadır. Böyle olunca beyaz balina üstüne söylenenler, engin denizleri aşa aşa büyümüş, birçok abuk sabuk karma karışık kuruntulara karışmış, doğaüstü güçlere değin yükselmişti. Zamanla, mobidik, gözle görülen şeylerle ilgisi olmayan bir sürü korkuların kaynağı haline gelmiş ve sonunda öyle bir panik yaratmıştı ki, bu söylentiler sayesinde beyaz balinanın ününü duyan avcıların pek azı onunla karşılaşmayı göze alabiliyordu. Ama işin içine çok önemli, daha başka şeyler de karışıyordu. Bugün bile avcılar, tüm öteki deniz canavarlarından fazla ispermeçet balinasından korkarlar. Görlant ya da kuzey balinasıyla akıllıca ve yiğitçe çarpışan birçok denizci görgüsüzlüklerinden, bilgisizliklerinden ya da korkaklıklarından ötürü ispermeçet balinası avına yaklaşamazlar. Hele Amerikan bayrağı altında sefer etmeyen balinacıların birçoğu ispermeçet balinasıyla hiçbir zaman çarpışmamıştır. Onların tek bildikleri kuzey denizlerinde öteden beri avlanan aşağılık deniz canavarıdır. Ambar kapakları üstüne çömelip, güney balinacılığı üstüne garip ve olmayacak masallar dinleyen bu adamlar, ocak başında masal dinleyen çocukların merakı ve korkusu içindedirler. İspermeçet balinasının o anlatılmaz haşmetini en iyi anlayanlar, ondan kaçan bu kuzey balinacılarıdır. Gerçek büyüklüğü bugün bilinen İspermeçet balinası, bir efsane olduğu sıralarda sanki karanlık bir gölge salmıştı. Kimi doğa bilginleri, bu arada Olfsen ve Paulsen, ispermeçet balinasının tüm deniz yaratıkları için bir baş belası olmakla kalmayıp, insan kanına da amansızca susadığını söylerler. O kadar geçmişe gitmeden, Baron Kuvyer bile, doğa bilimlerini ele alan kitabında, ispermeçet balinası görünce, tüm öteki balıkların, Köpek balıklarının bile büyük korkulara düştüklerini ve çoğu kez kaçmak isterken hızla kayalara çarpıp hemen öldüklerini anlatır. Balina avcılarının deneyleri buna benzer savları her ne kadar çürütmüşse de bu boş inançlar gene de sürüp gitmiş, Paulsen'in kana susamış canavarı yine de balinacıların düşlerine girmiştir. Mobidi'nin etkisi altında kalan birçok denizcinin anlattıklarına göre ispermeçet balinası avcılığının ilk dönemlerinde görmüş geçirmiş kuzey balinası avcıları bu yeni savaşın tehlikelerini pek kolay göze alamıyorlarmış. Bu adamlara bakılırsa onları öldürmek umuduyla tüm deniz canavarlarıyla çarpışabilir bir insan ama ispermeçet balinası gibi bir heyülayı kovalamak ona zıpkın atmak bizlerin harcı değildir. Böyle bir işe girişmek, kendini kaldırıp öteki dünyaya atmaktan farksızdır. Bu konuda başvurulacak birçok değerli belge vardır. Gel gelelim, tüm bunları bile bile, mobidikle savaşmaya yine de hazır olanlar çıkıyordu. Birçok balinacı, belirli felaketler üstüne ayrıntılı bilgileri olmadığı, boş inançlara pek kapılmadıkları ve beyaz balina üstüne ancak gelişi güzel bir şeyler duydukları için bu savaştan korkmayacak kadar sağlam yürekliydiler. Beyaz balina ile ilgili boş inançlara bağlanmış olanların uydurdukları en olmayacak şey, mobidi'nin iki yerde birden bulunabileceği inancıydı. Sözde mobidik aynı anda birbirinden fersah fersah uzak iki yerde birden görülmüştü. Her şeye kolayca inanan bu kafalara böyle bir düşüncenin yerleşmesi tamamiyle gerçeğe aykırı değildir belki de. Çünkü deniz akımlarının gizleri henüz en büyük bilginlerce çözülemediği gibi, ispermeşet balinasının suların altında nasıl dolaştığını da balina avcıları bilmez. Zaman zaman birbirini tutmayan acayip görüşler ileri sürerler bu konuda. Hele balinanın sonsuz derinliklere dalıp, akıllara sığmaz gizemli bir hızla alabildiğine uzaklara gittiği konusunda çok şey söylenmiştir. Amerikalı ve İngiliz balinacıların çok iyi bildikleri ve... Scorsby'nin yıllarca önce güvenilir kaynakları anlattığı gibi, Pasifik okyanusunun ta kuzeyinde avlanan bazı balinaların bedenlerinde, Görland denizlerinde atılmış zıpkınların demirleri bulunmuştur. Bu olayların kimilerinde her iki zıpkınlamanın birkaç gün içinde olduğu da su götürmez. Buna dayanarak kimi denizciler insanlara bunca yıl gizli kalan kuzeybatı geçidini yani Atlantik ile Pasifik okyanusları arasındaki geçidi balinaların çoktan bildikleri inancına varmışlardır. Burada efsane gerçekleşebiliyor. Portekiz'de kıyıdan çok uzaklarda Strello dağının tepesinde hani bir göl varmış da bu gölün içinden okyanusta batmış gemilerin enkazı çıkmış. Ondan da garibi... Silikusa yakınlarında Artehusa diye bir çeşme varmış da bu çeşmenin suları yeraltı yoluyla ta Kudüs'ten gelirmiş. İşte balinacıların gerçekleri de bu çeşit masalları andırır. Böyle harikalarla senli benli olan ve beyaz balinanın bu yaman saldırılardan sağ çıktığını gören, Kimi denizcilerin bu kör inançlarında daha da ileri gitmelerine Moby Dick'in sadece iki yerde birden gözükmekle kalmayıp aynı zamanda ölümsüz olduğuna da inanmalarına pek şaşmamalı. Çünkü ölümsüzlük zaman içinde iki yerde birden bulunmaktır. Onların dediğine göre Moby Dick'in sırtında zıpkın ormanları da olsa yine kılı kıpırdamadan yüzer gider. Onun her bir yanından kızıl kanlar fışkırsa bile boşuna umuda kapılmış olursunuz çünkü yüzlerce mil ötede kansız mavi dalgalarda mobidik bembeyaz sular püskürterek yüzmektedir yine. Ama doğaüstü kuruntular bir yana bu canavanın görünüşü de davranışı da insanı allak bullak etmeye yeterdi. Onun öteki ispermeçet balinalarından ayrılan sadece görülmedik büyüklüğü değildi. Buruşuk alnındaki garip beyazlık ve sırtındaki yüksek ve bembeyaz ehram biçimi kambur da karışıyordu işin içine. Mobidi'yi bilenler uçsuz bucaksız ıssız denizlerde bu belli başlı özellikleriyle onu ta uzaklardan tanıyordu. Gövdesinin üst yanı aynı soluk kefen renginde çizgilerle ve lekelerle dolu olduğu için sonunda ona beyaz balina adı verilmişti. Öyle güneşinde pul pul altın pırıltılı koyu mavi sularda süt gibi beyaz köpükler bırakarak yüzüşü bu adın yerinde bulunduğunu gösteriyordu ama insana asıl korkutan ne görülmemiş büyüklüğü ne de eşsiz rengi ne de biçimsiz alt çenesiydi onu görenlerin anlattıklarına göre en korkutucanı saldırışlarında bile bile gösterdiği akılları durduran o kurnazca hainlikti Belki de en çok onun kalleşçe kaçışlarından korkuyormuş herkes çünkü birkaç kez sözde yılmış gibi yapıp kaçarken avcılarda sevinçten bayram ederken birden geri dönmüş üstlerine atılıp ya sandalları paramparça etmiş ya da ecel terleri döken avcıları gemilerine sürmüştü. Mobidi'nin peşinden gidenlerin başına birçok ölümlü kaza gelmiştir ama balina avında bu gibi felaketler sık sık olduğu ve karada pek anlatılmadığı halde beyaz balinanın yaptıklarında öyle hain bir kanıt görülüyordu ki kopardığı kollar, bacaklar, yol açtığı ölümler, akılsız bir hayvanın işi olamaz deniyordu. Böyle olunca düşünün artık en belalı avcıların bile Mobidi'nin dişleriyle paramparça olmuş sandal kırıkları ve kolu bacağı kopmuş boğulan arkadaşlarının arkasında yüzerken nasıl bir öfkeye kapıldıklarını. Onlar Mobidi'nin korkunç azgınlığıyla köpür köpür olmuş denizden kurtulmaya çalışırlarken insanı çıldırtatıcıya dingin bir güneş, bir doğum ya da bir düğünü müjdelercesine gülümserdi karşılarında. Bir kaptan düşünün. Üç sandalı da batmış. Çevresinde kürekler ve tayfa, girdaplar içinde dönüyor. Kaptan bir sandal parçasına saplı bıçağını yakalamış. Beyaz balinanın üstüne atılmış. Arkansalı bir kaba dayının düşmanına saldırdığı gibi. Gözleri kararmış adam, altı parmak boyundaki bıçağıyla balinanın bir kulaç derinlerde olan canını çıkarmak istiyor. İşte o kaptan ahapmış. O zaman Mobidik çenesini bir orak hızıyla savurup Ahab'ın bacağını çayırda ot biçer gibi koparıvermiş. Parayla tutulmuş hiçbir Venedikli ya da Malayalı katil böylesine acımasız davranamazdı. Ahab'ın canını zor kurtardığı bu savaştan sonra Mobidi'ye karşı ne delice bir kin besleyeceğini düşünün artık. Ahab'ın çılgınlık nöbetleri arasında, bedeninde ve ruhunda duyduğu tüm acıları balinadan ayrı düşünemez olması bu kinin en korkunç yanıydı. Ahab için yeryüzündeki tüm kötü güçler ete kemiğe bürünmüştü beyaz balinada. Bu kötü güçler sanki Ahab'ı kemirdikçe kemirmiş, yüreğinin ve ciğerinin yarısını yemiş bitirmişti. İnsana aşan bu kötülük, dünya yaratılalı beri vardı. Çağımızın Hristiyanları bile dünyanın yarısını bu kötü güçlerin eli altında görürler. Eskiden doğuda onların heykellerini yaparlar ve şerlerinden kurtulmak için taparlardı onlara. Ahab diz çöküp tapmıyordu bu kötü güçlere. Tam tersine nefret ettiği balinada onları somut olarak görüyor ve sakat bedeniyle üstüne saldırıyordu onların. İnsanı delirten, içini kemiren ne varsa, her şeyin dibini kurcalayan ne varsa, içinde kötülük bulunan hangi gerçek varsa, sinirleri bozan, beyni cendereye sokan ne varsa, hayatta ve düşüncede iblisçe ne varsa, dünyada kötü diye ne varsa, çılgın hap, bunların hepsini mobidikte gözle görülür, üstüne saldırır bir hale getiriyordu. İnsanlığın Adem'den beri duyduğu tüm öfke ve kin, Sanki balinanın beyaz kamburu içinde toplanmış gibi.